وَكُلَّ بَلَالَةِ فِي النَّارِ ثُمَّ مَبَعْتِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ بَرَكَاتُمْ Değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd ettikten sonra ve onun peygamberi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve de salat getirdikten sonra burada Fransa'da Paris kentinde nasihat derneğin organize etmiş olduğu ancak tarihten dolayı bir yanlış anlaşmadan dolayı bugün sizin aranızda bulunmaktayım. Allah ve Celle bunu organize eden, buraya bizi bir aley getirenlerden razı olsun ve böyle hayırlı çalışmaların devamını nasip etsin. Sizlere hazırlamış olduğum farklı konulardan bir tanesi yerini cennette ayırdı, ayırt ettin mi diye soruya başlıyorum. Cennet haktır arkadaşlar. Ve cennetteki yerini hazırladın mı? Bunu herkes kendisine sorması lazım. Ben bir Müslüman olarak yerimi cennette hazırlayabilir miyim diye sorması lazım. ve vesselam şu hadisi bizlere buyurmaktadır. Diyor ki: Kim diyor Allah azze ve celle ona ne hazırladığını bilmek istiyorsa baksın o ne hazırlamış. Yani Allah azze ve celle bana ahirette ne verecek diye düşünüyorsa bakacağı ilk şey nedir? Allah Azze ve Celle benle hazırladım. Ve vereceğimiz konu çok önemli bir konu. Çünkü bu konuda çoğu Müslümanlar bilgisiz. Cennette yerin olabilmesi için istenen ilk şart nedir? İslam'dır. İslam ise kişi kelime-i getirerekten yani kelime-i tevhide inanarak'tan ve ona göre yaşayarak'tan ne yapmış oluyor? İslam'a girmiş oluyor. Ve bunu muhafaza etmek mecburiyetindedir. Ancak çoğu insanlar kelime-i getirdikleri halde yapmış oldukları karlı ticaretten haberleri yok. Allah Azze ve Celle ile kul bir anlaşma yapmaktadır. Ve bu da en karlı bir ticarettir. Bundan daha karlı bir ticaret yoktur. Yani bir adam dese ki ben bir arabayı Piyasa fiyatından on katına sattım. Nedir? Bu karlı bir ticaret yapmıştır. Birisi dese ben işte üç gün çalıştım ama on kat emek karşında para aldım dese nedir? Bu işi karlı bir iştir. Ve bütün işlerin en karlısı ve asla zayi olmayacak olan anlaşma nedir? Kulun, insanın Allah Azze ve Celle ile yapmış olduğu anlaşmadır. O da nedir? İslam anlaşmasıdır kelimeyi, şehadeti getirerekten Allah Azze ve Celle'nin varlığı hakkında ve ona kulluğu ispat ederekten yani Allah Azze ve Celle'yi mağbud, hafiki mağbud olarak kabul ederekten ne yapmış oluyoruz? Allah Azze ve Celle'yle anlaşmaya girmiş oluyoruz. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bazıları da abduhu ve Resulü diyerekten söylemektedir. Öyleyse bu kelime işaretin anlamı nedir? Ve bana ne zaman fayda veriyor ki yerim cennette hazır olsun. Ve bunun yanında daha neler yapmam lazım ki cennetteki yerim garantilenmiş olsun. Bunları anlatmaya çalışacağız önümüzdeki dakikalarda inşallah. Birinci mesele tevhid dedik. Yani kişi bu cümleyi söylerken bunun manasını bilmesi lazım. Nasıl ki Şurada bu şişenin üzerinde bir yazı yazıyor. Ben okudum ama anlamadım. Bana fayda vermez. Eğer okuyup anlarsam o zaman bunun içindekini de ne olduğunu anlamış olurum. Öyleyse La ilahe illallah dediğim zaman birinci ilk şartı nedir? İlimdir. Yani bunun hakkında bilgim olması lazım. Neyi içeriyor bu? Neyi içeriyormuş La ilahe illallah? Allah'tan başkasının Gerçek manada ibadet edilmeye hakkı olmadığını anlıyoruz. Kim sadece ibadet hakkı sahibiymiş? Allah azze ve celle'ymiş. İbadeti hak sahibi olan Allah azze ve celledir. Ve bunu da bilinçli bir şekilde söylüyorum. Ama bugün çoğu insanlar la ilahe illallah söylüyorlar ama bunun bilincinde değiller. Öyleyse bunu anladıktan sonra asıl konumuza geç. O da nedir? Allah Azze ve Celle bizlere buyuruyor ki وَهُلِقَ الْاِنْسَانُ دَعِيْفَ İnsan zayıf yaratılmıştır. İsra Suresi'nde geçiyor bu. İnsan nedir? Zayıf yaratılmıştır. Mücahit tefsir alimlerinden olan İbn Abbas'ın talebelerinden Mekke alimlerinden olan Tabi'in alimlerinden olan der ki bu aletin manasında insan o kadar zayıf ki gözünü dahi kontrol edemiyor. Yani bir kadın geçse gözünü kontrol edebiliyor mu bakışlarını? İşte bu kadar zayıfsın. Vücuttaki en zayıf organ gözdür arkadaşlar. Eğer bir insan gözüne hakim olamıyorsa ne kadar zayıf olduğunu bir ispattır. Belki eline ayağına hakim olabiliyor. Ama en zayıf noktan gözünü hakim olamıyorsan işte sen ne kadar zayıf olduğunu böylelikle kendin ispatlamış oluyoruz. Abdullah Ömer bin Abdülaziz çok meşhur halifelerden olan salih insanlardan olan Ömer bin Abdülaziz ne demiştir? Arafat'ta bulunurken güneşin batımına az bir vakit kala insanlar çadırlarını toparlayıp işte e, devrelerini hazırlıyorlar ki Arafat'ta Müzdelife geçecek. Hacı gidenler bilir. Arafat'ta vakfe yapıldıktan sonra Müzdelife geçilir ve Müzdelife'de yatılır. Ancak Müzdelife ve yer makam olarak az olduğundan dolayı iyi bir yer bulabilmek için insanlar acele eder, Hacılar. Her bir evet. böyle. Hatta bu zamanımızda da böyle otobüslere erken bilir. İşte daha vakit bitmedi Arafat'ın bazıları yola çıkmaya başlar. Tabi bu hepsi terstir. Şimdi ne olabilir? Güneşin batılığını beklemektir. Güneş battıktan sonra oradan Arafat'tan vakfı meydanında ayrılmaktır. Ömer bin Abdülaziz insanların acele edip derelerini, çadırlarını topladığını görünce işte Güneş batı Müzdelife geçelim diye diyor ki arkadaşlar Müzdelife ilk varan kazanan değildir bugün. Arafat'tan günahları af edilip Gidendir diyor. Odur kazanan. Öyleyse ben üzerinde hızlı varayım, hedefime hızlı varayım diye kişi acele etmemesi lazım. Ne yapması lazım? Allah azze ve celle benden razımdır. Razı olması için ben de yapıyorum. Konumuz budur. Ben bir cennette ne yapmamıştım? Garantilemek istiyorum. Tehlikeye atmak istemiyorum. Eğer bizler mekanımızı, cennetimizi tehlike atmak istemiyorsan şuna dikkat edeceğiz. Bazı uyanıklar şunu diyor. Ya de ben diyor zaten bana bir köşeden cennetten bir yer verseler bana yeter. Biz bu insana deriz ki sen dürüst değilsin, yalan söylüyorsun. Niçin? Çünkü dünya için bu kadar koşturan bir insanın cennetten sadece bir basit köşe istemesi dürüst değildir. O zaman dünya için niye koşturuyorsun kardeşim? Desene ya ben çalışayım. bana zaten bana zaten ne geliyorsa bu bana yeterdir demiyorsun. Bak sabah köründe kalkıyorsun, işe gidiyorsun, saatlerce çalışıyorsun, bir ek iş yapıyorsun, o bir ticaret daha yapabiliyorsun işte daha iyi araba diye koşturuyorsun da, o zaman demiyorsun bana bir eski model arabada yeter. İşte benim bir kuru ekmek de olsa yeter demiyorsun. Kahvaltıda beş çeşit istiyorsun. Ama cennete gelince ne diyorsun? Diyorsun ki bir köşe olsun. Demek ki burada samimi değilsin, yalan söylüyorsun. Ha, ne zaman sen kuru ekmek bana yeter. Ben para da dünyada istemiyorum dersen o zaman inanılır sana. Cenneti de bir köşeye razı olacağını. Ama dünyada tam koşturuyorsa cennet için o zaman söylediği söz dürüst bir söz değildir. Yalan bir sözdür. Öyleyse ne yapmamız lazım? Biz de zayıf yaratılmışız ve bizi yaratan, bize şekil veren kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'yi ne yapmamız lazım? Bizler onun vermiş olduğu tavsiyelere ve onun vermiş olduğu haberlere yasaklara dikkat etmemiz lazım. Niçin? Çünkü O bizi yaratmış. Bize neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu kim biliyor? Allah Azze ve Celle biliyor. Nasıl bilmez ki bizi yarattıktan sonra? Öyleyse Allah Azze ve Celle bizi yaratmışsa bize fayda ve zarar ne olacağını çok iyi bilmektedir. Ve bizlere bir haber vermektedir. Yani faydalı olup olmayı derken yani hayatımız için, imanımız için, kalbimiz için, sıhhatımız için, malımız için, her şeyimiz için bize haber vermektedir. Ve bu haberlerimizden dikkat etmemiz lazım. Çünkü neden? Biz Allah'la bir anlaşma yapmışız. Bakın şu ayet-i kerimde Allah Azzele Celle ne buyuruyor. قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَرُطُّ min اَفْصَارِهِمْ ve فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Bu ayet bizi durdurması lazım arkadaşlar. Bu ayeti bilip de hala insan haramlar işliyorsa... Demek ki ne kadar zayıf ve dikkatsizce gaflet işini yaşadığını gösteriyor. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor ki de ki mümin erkeklere bazı başka bunun aynı ayeti bir de mümine kadınlara da diye gelmektedir. Ne yapsınlar? Gözlerini bakışlarını ne yapsınlar? Kontrol etsinler. indirsinler, Her şeye bakmasınlar. Kişi gözüyle her şeye bakmasın. Ve bir de ne yapsın? Hayasını korusun. Hayası ne yapacak? Koruyacak. Hayasızlaşmayacak. Yani hayasına dikkat edecek. Sonra ne diyor? Bu sizler için daha temizdir diyor. Çok önemli bu. Sonra ne diyor? Diyor Allah azze ve celle her şeyden haberdardır sizin yaptıklarınızdan. Bu bir cümledir, bir ayet-i kerimedir. Alimler diyor ki bu ayetin içinde üç şey var. Bir, terbiye ediyor Allah Azze ve Celle bizleri. İki, uyarıda bulunuyor, tembihte bulunuyor. Üç, tehdit ediyor. Nedir terbiye? Diyor ki kim bana kavuşmak istiyorsa, kim benim cennetime girmek istiyorsa, kim Peygamber aleyhissalatü vesselam ve elhamdülillah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meclizlerine katılmak istiyorsa ne yapsın? Gözüne sahip çıksın. Her şeye bakmasın. Bu kadar basit. Sen Allah'a olmak istiyorsun. Cennete bir girmek istiyorsun. Öyleyse gözüne sahip olacaksın. Bir dediğine hayana, namusuna ne yapacaksın? Sahip çıkacaksın. Bacan arasına dikkat edeceksin diyor. Bu nedir? Bir terbiyedir. Kim istiyorsa cenneti buna dikkat edecek. Bunu yerine getiriyor musun? Soru burada işte arkadaşlar. Bunu yerine getiriyor musun arkadaş? İki, uyarı ediyor. Nedir? Diyor ki eğer bu iki şeye sahip olmasan asla kalbin temiz olmayacak. Bizi yaratan Allah'tır dedik. Bizi tanıyan O'dur arkadaşlar. Eğer ben namaz kılıyorum, namazımdan zevk almıyorum, oruç tutuyorum, oruçtan zevk almıyorum diyorsan çünkü kalbin temiz değil, kalbini kirletmişsin. Kalbi kirleten olaylar nedir? İşte biri göz, biri hayaldir. Bu ikisine sahip olamamışsın. Diline sahip olabilmişsin belki, eline sahip olmuşsun ama gözüne sahip olamamışsın. Hayana, gereken hayayı, Allah azze istemiş olduğu hayayı, dikkat edememişsin. O yüzden Allah Azze ve Celle bizlere bizlerin nasıl temiz olacağımızı bildirmektedir. Bu çok önemlidir. Üç tehdit var bu ayette. Nedir tehdit? İnnallâh-ı Allah haberdardır. Ha, o bakışların var ya Allah o bakışlarından haberdardır. Bunu bildiğin halde nasıl yapıyorsun? nasıl her şeye bakıyorsun? O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki, kullu muvminine yabudu min ebsari. Yani her bakış haram değildir. İnsan kitaba bakıyor, deftere bakıyor, pencereye bakıyor, işine bakıyor. Bazı bakışlar haramdır, bütün bakışlar haram değil. Telefonda sen yazı yazıyorsun bu haram değil. Ama bazı bakışlar var, haram olan bakışlardır. Allah Azze ve Celle o bakışların haram olduğunu ve cezalandıracağını bilmiyor. İmna Allah habib Allah haberdardır. Neyden? Sizin yaptıklarınızdan. Ne yaparsanız yapın, Allah Azze ve Celle bundan haberdardır ve bundan Nur Suresi 24. suredir. 30. ayetinde bizlere bildirmektedir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ben kalbimi temizlemem lazım ki cennete gireyim. Çünkü kalbi pis olan, temiz olmayan asla cennete giremeyecek. Kalbin temizliği neyle başlıyor? Tevhidle başlıyor. Şirkten temizleyeceğim. Sonra kalbindeki bütün zararları yıkmam lazım. Temizlemem lazım. ayırt etmem lazım. Şeytan şeytan arkadaşlar insanla meşgul olmaktadır. Hepimizle meşgul olmaktadır. Şeytan diskotekte, barda, kahvede değildir şeytanın kurmuş olduğu tuzak evi neresidir biliyor musun? Senin kalbindir. Kalbine evini kurmuş. Kimine köşk kurmuş şeytan. Değil mi? Ev. Baraka. Kimine baraka kurabilmiş, kimine köşk kurmuş, kimine saray kurmuş. O kadar kalbine hakim olmuş ki. Ve bu kalbin bir de şeyi var. Kapısı var. Kapısı nedir? Şeytan evinin kapısı onun gözüdür arkadaşlar gözüdür. Şeytan gözden kalbe ulaşıyor. Düşün şimdi bu ev bu ev nedir? Bu ev nedir? Sesini bulalım çocuklar. Bu ev nedir? 4 duvar örülmüş. Sen buraya en değerli eşyanı saklarsın. Altınını, gümüşünü, işte pırlantaları ama kapıyı açık bırakıp gidersin. Hırsız nereden geliyor? Kapıdan girecek. Girdiği zaman ne yapıyor? Altını, gümüşü, pırlantaları götürüyor. Şeytan da senin en değerli olan, sendeki nedir en değerli olan şey? En değerli şey nedir sende? İmandır. İman nerede? Kalpte. O kalbe girip onu harap etmesi lazım, yok etmesi lazım. Nasıl girecek kalbe? İşte kapıdan giriyor, gözden giriyor. Allah o yüzden bize bunu bildiriyor. Nelike <gülüyor> ezkale diyor. Temiz, bu için en temiz olan." temizlenmen gerekiyor. Yani kalbini korlamam gerekiyor. Şeytan kalbe ulaşmaması için ne yapman lazım? Büyük bir hamle, büyük bir çaba göstermen lazım. E sen kapıyı aç sonuna kadar sonra hırsız girdi soydu. Esnafı soyacaksın. Tabii soyacaksın. E sen de kalbinde eğer iman tadı alamıyorsan birilerini oraya bırakmışsın, salıvermişsin o ne yapıyor? Yıkıveriyor. Bir de şeytanın tuvaleti de var. Tuvaleti şeytanın neresidir? İnsanın kulağıdır arkadaşlar. Şeytan insanın kulağına böyle der. Çoğu Müslümanlar bugün Müslümana ne yapmışlar? E, Şeytana ne yapmışlar? Kulağına tuvalet kurdurmuş. Sabah namazını kılmayanlar ne yapıyorlar? Şeytan orada gelip böyle diyor. İşiyor. Ve Peygamberimiz göze ne diyor? Kulağa diyor işiyor. Çünkü halbuki uyku gözdedir. Ama Allah'ın sesini, ezanı duymak, müezzini duymak nedir? Kulaktan geçer. Zikir işitmen kulaktan olduğundan dolayı kulak görmekten daha uzundur. Kör insanlar var. Onun duyma gücü neydi? Daha güçlü Öyleyse şeytan hakimi der ki ya olur mu? Şeytan işer mi diye. Bazı hadis inkarcıları çıkar ya arkadaşlar şeytan hem işer hem evlenir, hem yer, hem içer. Peygamber aleyhissalatü Vesselam sellem ne biliyor? لَا تَقُلُوا بِشْشِمَانٍ فَا اِنَّ شَيْطَانَ sol evlenir çünkü solla kim yer? Şeytan yer. İşte bazı rivayette solla yemeyin içmeyin çünkü şeytan yer ve içer solla. Şeytan evlenir. Nasıl evlenir şeytan? Der ki peygamber aleyhissalatü Vesselam kişi kişi hanımına yaklaştığı zaman Allah'ın ismini almasa, şeytan da üçüncüsü olur. Onlarla beraber ne yapar zevki bulur? <gülüyor> şeytan ne yapıyor? Kişi ehliyle beraberken ilişkide bulunurken şeytan da orada, ondan zevk alıyor. Yemek yerken Allah adını anmadığı zaman şeytan ne yapıyor? O sudan içiyor, o yemekten yemekten ortak hissesini alıyor ve yemektedir. Öyleyse değerli kardeşlerim nasıl olur da bir Müslüman bugün kulağını şeytana VC yaptırır? VC'ni kır ya şeytanın VC'sini kulağına kırabilecek gücü var mı? Bunu biz konuşalım. Neredeyiz ey Müslümanlar? Ne hale gelmişiz öyle değil mi? Ne hale gelmişiz? Öyleyse ne yapacağız? Şunu soralım kendimize. Şu bardak su düşün ki burada duruyor. Bir ateist, Allah peygamberi tanımayan, inkar eden bir ateist gelse dese ki şu suyu içme bu zehirlidir. İçer misin? İçmesin. Niye? Çünkü ihtimal zehirlidir diye. Evet. değil mi? Peki sen bir ateistin sözünden tesir oluyorsun da ve suyu içmiyorsun, bırakıyorsun da Allah Azze ve Celle'den tesir olmuyor musun? Onun ayetlerinden tesir olmuyor musun? Onun peygamberinin uyarılarından tesir olmuyor musun? Ve peygamberin söylediği sözler şüphe mi ediyorsun? Bir ateiste inandın, Resul içmedin ama peygamberin uyarılarından tesir olmadın ve ona vermiş oldukları tavsiyelere dikkat etmedin. O yüzden Allah azze ve celle insanı çok detaylı anlatmaktadır. İnsan rastgele bir mahluk değildir büyük bir görev için yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle kulluk yapacak. Bu görevi üstlenmiştir. Bu görevde kişinin başına gelecek bütün zor yolları, ağırlıkları ne yapıyor? Allah Azze ve Celle kuruna bildiriyor. Bak böyle yaparsan zarar göreceksin. Böyle yaparsan kurtulursun. Gözüne hakim ol. Bakışlarına hakim ol. Niye? Çünkü senin düşmanın şeytanın en kolayca kalbine ulaşabileceği yol gözdür. Şeytan uyanır. Ev yaparken kalbinde bir tane kapı yapmamış. Yüzlerce kapı yapıyor. Bazı belediyeler ne yapıyor? Bir spor salonu inşa ettiği zaman ne diyor? Acil çıkış kapısı olması lazım. Şeytan da kalbe ulaşması için sadece bir kapı yapmamıştır. Ne yapmıştır? Yüzlerce kapısı vardır. O yüzden medafilüş şeytan Sadece bir kapıyla girmiyor, yüzlerce kapı giriyor. Ama en güçlü ve her zaman başarılı olduğu kapı nedir? Gözle girmiş olduğu kapıdır. İnsanı bakışlarla aldatmaktadır. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam görür ki bir hadisinde şeytan kadın suretinde gelir. Şeytan kadın suretinde gelir. Niye? Çünkü o imanı çalması lazım, o imanı haraba çevirmesi lazım. Namazlar ibadetten onu uzaklaştırması lazım. Yapabilmesi için ne yapıyor? Onun bakışlarını ne yapmış oluyor Bozuyor. bozuyor. O yüzden Abdullah ibni Mesud buyurur ki: "Hımsil basarı eşedu min Diyor ki bakışları kontrol etmek, hakim olmak dili hakim olmaktan daha zordur. Adam maşallah gıybet etmiyor. Ne güzel, yalan söylenmiyor. Ne güzel. İşte dedikodu yapmıyor. Ne güzel. Ama gözlerine hakim olamıyor. Gözlerine hakim olamıyor. Bakışlarına hakim olamıyor. Ve o yüzden de değerli kardeşim İslam'ın hükmü kişi Allah'la beraber olmak istiyorsa Allah'ın hazırlanmış olduğu o cennete ulaşmak istiyorsa peygamberin meclisinde oturmak istiyorsa o zaman kendini terbiye edecek. O yüzden alimler buyurur ki gözü hakim olmak farzdır hem Müslüman üzerine. Gözüne sahip olmak Onun her yere bakamayacağını İslam bize öğretmiştir Öyleyse bakışlarını kontrol etmesi lazım Sadece helal olan şeylere Bakması lazım Ve haram olan her türlü bakışlardan Ne yapması lazım Uzak durması lazım ki Niye Çünkü bir bakış Bir kılınç darbesinden Daha tehlikelidir kalbe Bir bakış bir kılınç darbesinden o insana daha tehlikelidir. Öyleyse, kendini bakışıyla ne yapmayacaksın? Tehlike getirmeyeceksin. Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنْ وَلَا تُخْفِ السُّدُورِ Buyuruyor ki, o hain bakışlardan haberdardır. Hain, bakışlardan haberdardır. Ve bir de, göğüslerde saklı olan, yani kalpte saklı olanlar haberdardır Allah Azze ve Celle. Bakın bu iki, bu ayette Abdullah İbn Abbas Allah anh'ıma şunu der. Allah o hain bakışlardan haberdardır manası nedir diye sorulduğunda der ki o mübarek bununla kasıt insan bir toplulukta oturur. İşte arkadaşlar aynı burası gibi şimdi oturuyoruz. Oradan bir kadın geçer kimse bakmaz. Niye? Çünkü arkadaş beni görüyor. Şimdi bakarsam işte ay ortaya çıkacak diye. Ama tek kaldığı zaman bakar. İşte Allah hain bakışlardan haberdardır. Haindir bakın arkadaşlar. Niye? Çünkü gözüktüğüyle kalbindeki aynı değil. Anlattığıyla yaşadığı aynı değil. Davetiyle ilmi aynı değil. Öyleyse ne yapmamız lazım? Her müslüman olarak bakışlarımızı ve davranışlarımızı Allah için düzeltmemiz lazım. Davranışlarımızı Allah için düzeltmemiz lazım. Sadece namazımızı değil, sadece orucumuzu düzeltmek yetmiyor. Sadece doğru konuşmak da yetmiyor. Aynı zamanda hain bakışlarıdır. Harama bakan bakışları da ne yapmamız lazım? Düzeltmemiz lazım. Bunu nasıl çözeceğiz? Alimler bunun araştırmasına gidiyorlar. Nasıl çözülür bu? Diyorlar ki çok basit. Bir boş vaktini değerlendirir. Çoğu insan haram bakışlara düşmesinin sebebi nedir? Çünkü boş vaktini değerlendirmesini bilmiyor. Adam bütün gün uğraşıyor, fikri nedir? Harama ulaşmak. Bir kadına ulaşan, bir harama ulaşan, bir internete giriyor şuraya, buraya giriyor. Bütün vaktini yapmış değerlendirir. Halbuki oturup Allah'ı Azze ve Celle'nin ayetlerini Peygamber'in sünnetini hakkında düşünse bakışlarını kontrol etmiş olacak. Ama boş vaktinde haramı düşündüğünden dolayı bakışlarıyla kendini tatmin etmek istediğinden dolayı ne yapıyor? İbadete çevirmediğinden dolayı bakışlarını göz durmadan haramda ve böylelikle şeytan onun kalbini etkiliyor ve harap ediyor imanını. Ve böyle bir ibadetten tat alamıyor. Nice insan namazı terk ediyor. Namaz kuruyor. Bir müddet sonra bırakıyor. ben Ramazan'da gördüm. Hacda gördüm. Mekke'de gördüm. Adam geldi Kabe'ye kadar. Ümre yaptı sonra. Dedi ya burası beni etkilemedi. Ben gidiyorum dedi. Çekti gitti. Bir gün kalmadı. Anlatabiliyor muyum? Bu hidayet meselesi. Öyleyse Allah Azze ve celleden hidayeti isterken Allah Azze ve Celle'ye sana reçeteyi gösteriyor sen önce bir kalp bu günahlardan alınmak mı istiyorsun? O zaman vücudunu kollayacaksın. Kulağını kollayacaksın. Gözünü kollayacaksın. İbadetlerini doğru yapacaksın. Mesela abdest diyoruz ama abdestin farkında bile değiliz önemiyetini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellim, abdest imanın yarısı olduğunu bize birbirler. iman buyuruyor. Abdest imanın yarısıdır. Abdest günahlarının Günahların kefaretine bir sebeptir. Abdest bizim ahiret gününde Peygamber aleyhisselatü vesselamla tanışmamıza ve buluşmamıza bir sebeptir. Peygamber aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifinden buyurur ki, işte baki mezarlığındaki Müslümanlara dua ettikten sonra, selam verdikten sonra ve dua ettikten sonra der ki ben kardeşlerimi özledim. Bunun üzerine ashab kiram der ki ya Resulullah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Der ki hayır sizler benim ashabımsınız. Benim yardımcılarımsınız. Sohbetinde bunlar insanlarsınız. Benim kardeşlerim sizden sonra gelen beni görmeden benim getirdiklerime iman edenlerdir. Sahabi çok akıllıymış. Hemen soru soruyorlar. Peki sen ahiret gününde o kadar milyarlarca insanın arasındaki insanlar arasında Kardeşleri nasıl tanıyacak? Hemen soruyoruz. Bak kardeşlerini nasıl tanıyacak? Ey Allah'a söylüyor. Diyor ki, abdest azalarında, abdestleriyle parlayacaklar diyor. Hamdullah. Yüzünü yıkıyorsun, ellerini yıkıyorsun, bacağını yıkıyorsun, başını mesut ediyorsun vesaire ve senin o yüzün ahiretinde parlayı verecek ve peygamber o parlamayla seni tanıyacak. ve örnek verdi, düşün diyor atlar düşünün bir yerde adamın atları var yüzlerce atı var ama o bir tane atın alnında beyaz bir iz var beyaz bir leke var bütün vücudu derisi simsiyah ama sadece anının üstünde beyaz bir nokta olsa o kişi sonra atı başka bir yerde olsa tanımaz mı tanır o alnından tanır işte ben de diyor kardeşlerimi abdest izlerinden tanıyacağım arkadaşlar başka bir hadis-i şerifine diyor Abdesti ancak mü'min olan koruyacak diyor kıyamete doğru. Abdesti korumak mü'minin bir vasfıdır. Yani abdesti dolaşır, abdestli oturur, abdestli hatta uykuya gider. Ve kalktığı zaman da gene abdestle kalkar. Buyurur ki aleyhisselatü gece olduğu zaman şeytan kişinin başının ucuna gelir ve ona üç düğüm atar. Üç düğüm atar. Ve insan o düğümden sonra ne olur? Sabahleyin Kalttığı zaman ne oluyor? İlk Allah'ı aldığı zaman birinci düğüm çözülür. Bize abdest aldığı zaman ikinci düğüm çözülür. Namaz kıldığı zaman, sabah namazını kıldığı zaman ne olur? Üçüncü düğüm çözülür. O gün diyor peygamberin o insan kuvvetli olur, dinç olur, huzurlu olur. Ama diyor kim diyor o üç düğümle kalkarsa yani ne Allah'ı almış ne abdest almış ne namaz kıldı. Ve o gün o diyor tabis nef olur. Yani ar niyetli, kötü olur ve tembel olur. Eğer üzerinde tembellik varsa kalkarken Allah'ı almamış, işte abdest kıl almamış, efendim namazını kılmamış üzerinde bir tembellik var, yani isteksizlik var. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Bu nedir? Bu hadisler bize ne gösteriyor? Bizim nasıl kendimizi koruyacağımızı, nasıl mutlu olabileceğimizi Nasıl iyi bir insan olacağımız ama eğer bunlar dünyadaki faydaları ise, acaba ahiretteki biz Allah'a itaat ettiğimizden dolayı bunun mükafatı nelerdir? Bir sürüdür, günahlara kefarettir, Peygamber'in seni tanımasına sebeptir, imanın yarısıdır arkadaş. Bir sürü özellikleri var. Öyleyse ne yapacağız? Boş vaktimizi ibadete çevirmesini öğrenirsek, o zaman o bakış fitnesi neden kurtulmuş oluruz? O yüzden <gülüyor> <gülüyor> en önemlisi insan bir de dikkat etmesi gereken nedir? Şehvetini öldürmesi lazım. Şehveti öldürmesi lazım. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً مَعَلَى kim Allah'tan sakınırsa Allah'ın makamından, Rabbinin makamından sakınaraktan bir şeyden vazgeçerse ona iki cennet var diyor. İki cennet. Hem bu dünyada bu cenneti yaşayacak, mutlu olacak hem de ahirette cenneti yaşayacak. Yani Allah'ın büyüklüğünü hatırlayacaksın. Şehvet ancak böyle bir Mekke'de çok meşhur bir Kısa anlatan insan varmış. Sahabi bile onun sohbetine otururmuş. Sahabi i kiram bile onun ilminden ders alırmış. Hatta oturup ağlarlarmış. Kabe'de ders verilmiş bu. Tabi'in alimlerin olduğu halde Sahabi i kiram gelip onun dersine otururlarmış. Ve Mekke'de biliyorsunuz her asırda her zaman ibadet etmeyen kötü huylu insanlar da yaşamaktadır. Ve o zamanlarda bir karı koca yaşamış. Bunlar namazdan ibadetten uzak insanlar. Tamamen şehvetlerine düşkün, haramlar içinde yaşayan insanlarmış. Bırak hanımı aynaya bakmış. Demiş ki ya ben bu kadar güzelim ki hiçbir erkek benim güzelliğimin karşısında duramaz. Kocası demiş ki var diyor. Bir kişi durur demiş. Yani senin güzelliğini aldırmış etmez. Kimdir o? Diyor. Ubeyid bin, bin Ubeyid. Odur diyor. Diyor bana izin ver bak onu da sattıracağım diyor. E diyor ki o Kabe'de ders veriyor. Bunun üzerine kadın gidiyor Kabe'yi giyiyor. Onu Kabe'de ne yapacak? Yoldan çıkartacak. Amacı yoldan çıkartmak. Diyor ki hocam sana bir sorun var. Buyur alın hocayı köşeye alıyor Kabe'de. Diyor ben seni yoldan çıkartmak istiyorum. Açıkçana kadın bunu söylüyor güzelliğini açık göstermeye çalışıyor. Diyor ki, beni yoldan çıkart ama sana üç tane sorun var. Bu üç tane sorununu cevapla, beni de yoldan çıkar. Tamam diyor, sor diyor. Diyor şu anda ölüm meleği gelse ve senin ecelini almak istese sen benimle yapmak istediğini yapmak ister misin? Temenni eder misin? Hayırdır asla istemem. Peki ahiret günü de teraziler kurulduğu zaman ve amel defterleri tartıldığı zaman sen benimle yapmak istediğin şeyi amel defterinde olmasını ister misin? Hayır diyor istemem. Peki insanların kargaşa içinde bahşer gününde sağa sola kaçıp nereden amel defterinin gelmediği bir anda böyle bir amelin amel defterinde olmasını ister misin? Hayırlı isteme. Peki daha önemlisi, sen Allah'ın huzurunda durduğun zaman, Allah Azze ve Celle sana bu soruyu sormasını ister misin? Neden bunu yaptın diye? bunu ister misin diye? Sen bilirsin ki bunu yaptığım ameli yar Allah bana soracak. İster misin? Bu üzerine kadın diyor, istemiyorum ve evine geri dönüyor ve namazı ibadete başlıyor. Hatta kocası o kadar hanımlar diyor ki eskiden benim hanım gelin gibiydi bana her gece. Ama artık o öbekten konuştuktan sonra namazı oruca başladı, örtünmeye başladı. Bir rahibe oldu diyerekten eleştirmeye başlanmış ve el mühim Allah Azze ve Celle'nin huzurunda çıkacaksın ve sen bu günahı günah olduğunu bildiğin halde bunu göze alabilir misin gerçek eğer ben bunu göze arıyorum diyorsan o zaman senin ne kadar hasta olmalı lazım. Ama ben Rabbimin huzurunda duracağım ve ben bu hesabını veremem, mahcup olacağım diyerekten düşündüğün zaman insan şehvetini öldürebilir. Ve şehveti öldürecek bir sürü sebepler var. Yollar vardır. Sahabe-i bakın. Yani anlamanız için bu haramı iyi anlamanız için söylüyorum. Sahabe-i kiram peygambere doyamamışlar. Aralarında yaşamış. 23 sene peygamber aralarında yaşamış. Ashab-ı kiram ona iman ederler. Onunla beraber olanlar. Onun sohbetine doyamamışlar. Onunla beraber olmaya doyamamışlar. Hatta sormuşlar, biz seninle ahirette de beraber olmak istiyoruz. Peygamberimize demiş, El Kişi, sevdiği kişiyle beraber ahirette. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Ebu Bekir, Osman, Ali, hepsi, bütün sahabe düşünmüşler. Ben ne yapabilirim ki peygamberle beraber olmaya? Hazreti Ömer'in dürüstlüğünü, sıddıklığını, samimiyetini feda etmiş. Demiş ki öyleyse ben bu peygamber için sıddık olacağım. Hazreti Ömer adaletiyle ispatlamış. Hazreti Osman malıyla ispatlamış arkadaşlar. Bütün Medine halkı açlık, e, kuraklık varken ve Müslüman ordunun ihtiyacı varken, malını da her şeyini de onun yolunda, o sırf peygamberle ahirette beraber olabilmek için feda etmiştir. Hazreti Ali radiyallahu anhu yapmıştır. Bir örnek vereyim. Hicret ederken peygamberimiz evinde yatağında Hazreti Ali'yi bıraktı. Hazreti Ali ruhunu peygamber için vermeye onun yolunda ölmek için canını vermeye hazır olmuş arkadaşlar. O yüzden onlar ahirette de peygamberle aleyhissalatü vesselamla beraber olacaklar. Peki bizler sen peygamber için ne verdin ki onun sohbetinde ahirette bulunmak için? Namazına bak, orucuna bak, zekatına bak, ibadetine bak, konuşmana bak, hareketine bak, ahlakına bak. Ne kadar ona uyuyor? Ne kadarı O'nu sohbetine devam bulmak için seni hak kazandırıyor. Öyleyse bu soruyu herkes kendisine sorması lazım. O da nedir? Ben Peygamber aleyhisselatü vesselam beraber olmak için ne yaptım? Ne hak ettim? Bu namazımla ben gerçekten başardım mı? Orucumla başardım mı? Yok sohbetimin başına ne demiştim konumuz neydi? cennetteki yerine ayırt ettirdi mi? Gerçekten ayırt ettirdi mi? Gerçekten bu yapmış oldukların seni cennete ulaştıracak bu. Bunda ne kadar ihlas var. Bakın sohbetin başında tevhidi anlattın. Bir şartını verelim. Manasını bileceksin. Daha diğer sekiz şartı saymadın. Manasını bileceksin ve iddia anladın diyeceksin. Ama bu çoğu anlamamış. Öyleyse Allah Azze ve Celle bizleri Hamd Müslümanlardan eylesin ve e, haktan ayrılmasın. Bizlere hakk hak olarak göstersin ve hakka uymayı nasip etsin. Yanlışı yanlış olarak göstersin ve o yanlışlardan bizleri uzak tutsun. Vesallallahu Muhammedin ve ala ali ve ve